Asanisi masa. Federico Fellini'nin 8.5 filminin kilit sahnelerinden birinde geçen, görünürde anlamsız, gizemli, büyülü söz. Guido, Guido, dove corri disgraziato? Filmin baş kahramanı Guido'nun bilinçaltına ve çocukluk anılarına açılan bir kapı işlevi gören bu sözü ilk olarak bir sihirbazlık gösterisinde işitiriz. Telepati günerlerini sergileyen iki sihirbaz, Guido'nun o an aklından geçirdiği anlamsız kelimeleri her nasılsa doğru okumayı başarır. Asanesi masa. Bu da ne demek kuzum nidalarına yol açan bu gizemli sözün tetiklediği bir flashback sahnesi, bizi Guido'nun kocaman bir çiftlik evinde bir sürü şematatı çocukla birlikte, annesinin, büyükannesinin ve teyzelerinin şefkatli kanatları altında geçen mutlu çocukluk günlerine götürür. <gülüyor> da da da clavi se pisemada xafafitto nana dona nana catella catella nana na lo sei guidino metesatta che c'ha freddo sta fermo le dite le orazioni e mi dastroge le bel pastroge A chi vuoi più bene? È vero che vuoi più bene a me? Sì, più sì, bene. Io ho le vedute tese. Dormi, mulcire. Guardai che mo me non la facei. A me in corsa face finta a dormi. Dormi bene, creatura, ehi. Giugiostra. Yetişkinler çocukları yatağa yatırdıktan sonra eler çekilince bir kız çocuğu yatağında doğrulup Guido'ya sakın ha uyumamasını tembihler. O gece sihirli parolayı söylediği zaman duvarda asılı resmin gözlerini oynattığını görecektir. Guido nota, nota che non mica paura, bisogna dottor <gülüyor> Giustino e lei sarete coraggio Guido parola. Asanesi Masa Masa Fellini, filmde çocukların uydurduğu sihirli bir paralı olan Asanisi Masa'yı İtalyanca'da ruh anlamına gelen anima kelimesinden türettiğini söyler. Anima, erkeklerdeki bilinç dışı dişil özellikleri yani her erkeğin içinde yatan kadını temsil eden bir yanka arketipidir aynı zamanda. Hayatındaki kadınlarla sorunlar yaşayan, yaratıcılık krizinden mustarip, sanatının ve hayatının tümüyle çıkmaza girdiğini hisseden yönetmen Guido için asan isim 1941 yapımı Yurttaş Kane'deki Rosebud misali, çocukluğun o yitirilmiş, daima özlem duyulan, huzurlu, derssiz tasasız dünyasını simgeler. Guido'nun eksikliğini duyduğu, yıllar geçtikçe körelen, çocuklara özgü hayret duygusu ve sınır tanımaz hayal gücü de bu büyülü sözle cisimleşir. Birbirinden ilginç imgeler, düşler, çarışınlarla dolu 8 buçuğun büyülü evreninin sırrı belki de hayalle gerçek, geçmişle şimdi, çocuklukla yetişkinlik, anlamsızlıkla anlam, kadınla erkek arasında köprüler kuran Asanesi Masa sözünde gizlidir. Yazan Coşkun Liktor. Mi sembrava di avere l'idea così chiara. Volevo fare un film onesto, senza bugie di nessun genere. Un film che potesse essere utile un po' a tutti, che aiutasse a seppellire per sempre tutto quello che di morto ci portiamo dentro. A che punto avrò sbagliato strada?